Namaz kıldığım odada resim ve büyük ayna var. Bu durum evet. namazımı sakata getirir mi evet. diye sormuş. Şimdi namaz kılarken e, mümkün olduğu kadar insanın huşusunu, namazda konsantresini bozacak e, ortamlardan uzak durmak lazım, şeylerden uzak durmak evet. lazım. Şimdi namaz kılan önünde o zaman onun dikkatini dağıtacak, huşusunu bozacak, e, namazında tam manasıyla kendisini vermesine engel olacak ne varsa onları ortadan kaldırmak lazım. Dolayısıyla önünde ayna varsa, televizyon varsa, karşısında bir resim varsa veya yan tarafında bir resim varsa bunların tamamı namazını mekruh kılar. Çünkü kuşuyu ortadan kaldırır, namazda konsantresini ortadan kaldırır. Dolayısıyla namaz çok hayırlı bir iştir. Hatta namaz en hayırlı iştir. Namaz kılarken insan elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar kendisini Cenab-ı Hakk'a bağlayacak ortamı tercih eder evet. ve kendisini bu ortamdan uzaklaştıracak konsantresini bozacak her şeyden uzak durmalıdır evet. ancak bu şekilde namaz kılsa namazı bozulmaz